Kardeşler unutmuyoruz Altınla bakır arasında Fark var Risk farkı da var Eğer Allah Bir şeyin üzerinden Pazarlık yapıyorsa Vaatte bulunuyorsa Bunu biz peygamberinden dinliyoruz Kur'an'dan Hadislerden dinliyoruz Şeytan da dinliyor Biz heyecanlanıp İnşallah kız çocuğumu yetiştireceğim Diye Şöyle koltukta duramayacak hale geldiğimiz gibi Şeytan da ipucunu yakaladık diyor İpucunu yakaladık Bunu nereden çökerteceğimiz belli Allah Şunu al cennete gir diyorsa Şeytan da ver onu Cehenneme gir diyecektir Bunun için kız çocukları Cennet kadar değerli Cehennem kadar da Risktir Bunun için Hikmeti ilahi Erkek çocuğunu kamçıyla vururken okutamazsın lisede kız çocuklarını da geri alamazsın. Okuyacak, doktor olacak. Okuyacak, babasını zengin edecek. Kız çocuğuna bir şey demem ama Müslüman bir baba anne Allah kendisine ayakta duracak kadar sıhhat sağlık verdiği halde kız çocuğunu okutur da muhasebeci yaptırır da bir fabrikatörün iş adamının Sekreteri yaptırır da Kız çocuğundan gelecek Parayla taksit ödeyeceğim Diye Plan nasıl yapar bir Müslüman Bunu anlamıyorum Bu nasıl olur Haydi Müslümanlığı unuttuk Diyelim nerede bu Anadolu'nun erkekliği Yahu Kız çocuğunu da Erkeklerin ortasında Para kazanacaktı da Getirecek de sen taksit ödeyeceksin. etini. O sofraya gelen ekmekten sen nasıl ağzına koyarsın? Biraz insanda anlayış olması lazım. Evet düşmez kalkmaz bir Allah. Kız çocuğuna değil düşmanına da muhtaç olur insan. Onu konuşmuyoruz. Hesap kitap var. Hani kutsal emeklilik? Hani emeklilik kutsaldık emekliliğin var? Kardeşler her kız çocuğu bir cennet demektir. 3-3, 4-4, 5-5 çocuğu demektir. 5 kere cennet garantisi demektir. Her tepilmiş kız çocuğu uzaklaştırılmış cennet ihtimali demektir. Velhamdülillahi rabbil alemin.